802 numaralı konu İbn Mesud'un ahiretteki ahvalinden korkması. Evet, bir kişi Abdullah Mesud'un yanında "Ben eşhabı yemiinden Kur'an-ı Kerim'de geçen ve saadet sahibi, mesud ve bahtiyar kişiler manasına gelen bir deyim bile değil mukarreblerden yine Kur'an'da geçen ve Allah katında yüksek bir dereceye ve ulvi bir mertebeye nail olmuş kimseler manasına gelen bir deyim olmayı istiyorum." dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud kendisini kast ederek "Fakat burada öyle Birisi vardır ki öldükten sonra haşredilmeyi, diriltilmeyi bile istememektedir. dedi Abdullah bin Mesud, r.a. şöyle buyurmuştur: Cennet ve cehennem arasında durdurularak, bu ikisinden birine girmekle toprak olmayı istemek arasında serbestsin. Denilseydi ben toprak olmayı tercih ederdim.